ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 Ema ba'd fe inne aslaq al hadithi kitabullah ve khayral haddi haddi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve sharval umuri muhtethatuhà ve kulle muhtethetin bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar Ema ba'd Ömer bir Kur'an gitsene içeride Evet Arkadaşlar en son Vela ve Bera meselesini işlemiştik. Şimdi inşallah birkaç hafta tekfir meselesine gireceğiz. Tekfiri İslam hakaidinde önemli yeri vardır. Birazcık e, üzerinde durmamız gereken bir konu. İnsanların birçoğunun bu hususta cahil olduğunu cehaletinden dolayı da önüne gelen herkesi tekfir ettiğini biliyoruz. Onun için Bu konuyu işlerken biraz daha itinal işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle inşallah hakkı söylemeyi bizlere nasip etsin. Evet. Şimdi tekfirin şartları, ilkeleri, kaideleri, kuralları var. Bunlara girmeden önce meseleyi biraz açıklayacağız. Ee, meseleyi daha iyi anlayabilmemiz için meselenin öneminde durabilmemiz için ondan önce birkaç başlık ee, almamız gerekiyor. Başlıkları açıklamamız gerekiyor. Şunu bilelim ki Allah Azze ve Celle insanları kendi katında iki sınıfa ayırmıştır. Müminler ve kafirler olarak. Allah katında insanlar diğer mümin olanlar vardır ya da kafir olanlar vardır. Bununla alakalı Allahu Teala diyor ki: "Kullezi halakakum feminkum kafirun umminkum mu'min. Vallahu bima ta'malun ta basir." O öyle Allah'tır ki sizleri yarattı. Sizden kafir olan ve mümin olanlar vardır. "Feminkum kafirun" içinizden kafirler vardır. "Umminkum mu'min" ve mümin olanlar vardır. "Vallahu bima ta'malun ta basir" ve Allah, yapmakta olduğunuz şeyleri görürüdür. Şimdi Allah katında insanlar iki kısma ayrılmış. Kafirler ve müminler olarak. Şöyle taksimatı biraz daha kafamızda şecerelendirirsek müminler de kendi arasında üç kısma ayrılır. İşte Müslümanlar, müminler ve muhsinler. İman mertebesi, İslam mertebesi ve ihsan mertebesi olarak. Kafirler de kendi aralarında iki kısmı ayrılır. Asli kafirler ve mürted olan kafirler. Aslı kafirler demek? Yani aslından Allah Azze ve Celle'ye şirk koşarak, inkar ederek veya hiç inanmayarak aslından Allah Azze ve Celle'ni Allah Azze ve Celle'ye inkar eden veyahut Allah Azze ve Celle'nin emirlerini inkar eden veya rasullerini inkar eden gibi işte ehli kitap gibi Yahudiler, Hristiyanlar veya diğer müşrikler, putperestler, ateistler gibi bunların hepsi asli olarak, yap olarak yani iman etmiş durumları yok asli olarak kafir hükmündedir. Ama bir de asli kafirlerin içinde bir de müşrikler var. Müşrikler de Allah Azze ve Celle inandığını söyleyerek ama Allah Azze ve Celle başka şeyleri ortak koşanlar. Allah Azze ve Celle inandıklarını söylüyor ama Allah Azze ve Celle başka şeyleri ortak koşanlar. Mürted kafirler de aslında imanları var ama imana ve İslam'a zıddı Düşen bazı amelleri yaptıkları için İslam'ın kabul etmediği, kendisini İslam milletinden çıkartan bazı ameller işlediği için onlar da dinden çıkmış, irtidat etmiş, dinden dönmüş, mürted hükmüne girmiş olan kafirler var. Meseleyi biz edenler, iman eden müminler ve inkar eden kafirler olarak inşallah ele almaya çalışacağız. Öncelikle meselemiz tekfir ise tekfirin ne manaya geldiğini bilmemiz gerekir. Tekfirin manası nedir? Tekfir bir insana, bir kişiye kafir hükmünü vermektir. Yani kafir, tekfir etmek bir insanın kafir olduğunu söylemektir. Yani İslam'dan çıkarttığını, İslam'dan çıktığını, imanla hiçbir alakası kalmadığını söyleyerek o insana kafir hükmünü vermeye biz ne diyoruz? Tekfir diyoruz ki yani Allah Azze ve Celle kafirlerin eee farklı farklı gruplar olduğunu da ayetlerinde zikretmiş. Mesela Beyne Suresinde innellediğine kferu min ehli kitabi vel müşrikina Ehli kitaptan kafir olanlar ve müşriklerden kafir olanlar var ya, fî nâri cehennem onlar cehennem azabındadır. Bak Allahu Teala dahi kafirleri taksimata ayırmış. Ehli kitaptan olan, Yahudi ve Hristiyanlardan olan kafirler ve müşriklerden olan kafirler. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle Resulüne, müşriklere, müşriklerin kafir olduğunu söylemesini istemiş. Kul ya De ki, ey kafirler! Bu hitap kime? Mekkeli müşriklere. Yahudi Hristiyanlara değil bu hitap. Mekkeli müşriklere. Onların da kafir olduğunu Allah Azze ve Celle Resulünden söylemesini, haykırmasını, ilan etmesini istemiş. Evet, bu tip ayetler Yani kafirlerin aralarında farklı farklı gruplar olduğunu ve bunların kafir olduğunun ilan edilmesinin gerekli olduğunu bize gösteriyor. Peki dünyada tekfir hükmü neden vardır? Yani niçin böyle bir hüküm var? ki Biz böyle bir hükmün varlığına, böyle bir amelin varlığına iman ediyoruz. Doğru. Tekfir hükmü İslam'da olan bir meseledir. Tekfir hükmü. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesinin uygulamış olduğu bir ameldir. Peki neden vardır? Evet, biz ilk önce Allah Azze ve Celle'nin ayırdığı gibi insanları ikiye ayırıyoruz. Müminler ve kafirler olarak bu ayırıcı ilk önce Allah Azze ve Celle yapmıştır. Allah Azze ve Celle insanları ikiye ayırmış, müminler ve kafirler diyerek. فَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنِ <gülüyor> İçinizden kafirler ve müminler olacak. Kimisi şekur olacak, şükreden olacak, kimisi inkar eden, nankörlük yapan olacak. Hepsinin ayrı ayrı kısımları var. Peki sebebi nedir, niçin böyle bir taksimat yapılmış veya niçin bizden böyle bir taksimat yapmamız istenilmiş veya niçin bizlerden tekfir ameli istenilmiş diye şart, şıkları artırabiliriz. Birincisi dediğim gibi demin Yüce Allah insanları ikiye ayırmıştır müminler ve kafirler olarak bizim de bu ayrımı yapmamızı Allah Azze ve Celle bizden istemiştir. Habibine kul ya kafirun demesi gibi veya de ki ey Habibim müminlere nasihat verirken Peygamber sallallahu demesi gibi bu tip ayrımlardan dünyadayken hem Resulünün hem de ona tabi olan ümmetin böyle bir ayrıma gitmesini Allah Azze ve Celle bizden talep etmiş. İkincisi ise dünyada birçok amel tekfire bağlıdır. Veya dünyada birçok e, mesele hüküm vermek tekfir olayına bağlıdır. Yani e, kafirle müminin arasını ayırmak mümine bir hükmü uygulamak veya kafire bir hükmü uygulamak imanla küfür ayrımına bağlıdır. İmanla küfür ayrımından dolayı Müslümana Müslüman gibi hükmedersin Müslümana Müslüman ahkamını uygularsın, kafire ise kafir hükmünü veya ahkamını yaparsın? Uygularsın. Evet, fıkıh kitaplarında tekfir meselesine girdiğiniz zaman, baktığımız zaman hükmü olarak birçok meselenin imanla küfür bağlama altında olduğunu görüyoruz. Yani birçok mesele imanla küfür kavramına bağlıdır. Örneğin velayet meselesi, vela ve bera meselesi, nikah, miras, kıyas, cenaze, yargı, savaş gibi konuların hepsinde müminlerle kafirler arasında bir aydın vardır. Mesela kafirden veli olmaz. Yani kafir birisi Müslüman bir kızın velisi olamaz. Diyelim ki kızın nikahlanması hususunda kafir birisinin veliliği kabul edilmez. Veyahut nikah konusunda kafir birisine nikah kıyılmaz. Miras konusunda kafirden mirasçı olmaz. Yani dünyadaki Müslümanların matlu bulundukları, istenildikleri amelleri yaparken dahi karşılaştıkları hükümlerin kesinlikle mümin ve kafir olarak ayrılması gerekir. Müminin hükmü farklıdır, müminin ahkamı farklıdır, kafirin ahkamı farklıdır. Yani insan Müminle kafir ayrımını bilmezse nasıl savaşacak ki değil mi? Resul sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine hayatında kah vefat edene kadar olan savaşı ne ileydi? Müminle kafirin arasına ayrılan bir savaştır. Mümin ve kafir ayrımı yani olmazsa, mümin ve kafir ayrımı olmazsa savaş da olmaz, yargı da olmaz. Hiçbir şey olmaz Müslümanların hayatında. Onun için Birincisi Allah Azze ve Celle biz bunu bu şekilde istediği için, ikincisi ise tüm ameller ve hükümler iman ve küfür ayırmana bağlandığı için bunu biz e, meşru olarak görüyoruz. Evet, yine üzerinde durulması gereken tekfirin kaide ve şartlarına başlamadan önce tekfirde aşırılıktan insanları sakındırmamız gerekir. Evet. Tekfir, tekfir vardır ama aşırılıktan sakındırmamız gerekir. Veya tekfir vardır ama kendimizi biz tekfir hususundaki aşırılıktan sakındırmamız gerekir. Ne çok hafife alarak ne de çok aşırıya giderek ikisinin ortasında yani Allah Resulü ve sahabesi nasıl yapmışsa o şekilde davranmamız gerekir ki şer'i naslara genel manada baktığımız zaman her türlü aşırılıktan ki tekfirdeki aşırılık da bunun içerisine girer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini yasaklamıştır. Her türlü aşırılıktan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini yasaklamıştır. Bir hadisine diyor ki dinde aşırılıktan sakının. Dinde aşırıya gitmeyin. Dindeki aşırılık ne demek? Yani dinin bazı ahkamına, bazı zahiri naslarına yapışarak insanlara kafir damgasını vurmaktan sakının. Yani yapışarak insanlara kafir damgasını vurmaktan sakının. Dindeki aşırılık böyle olabilir. Amellerde çok aşırı davranmak. Hükümlerde çok aşırı davranmak. Bu tip meseleler ne yapar? Karşı taraftaki Müslüman kardeşine kafir damgasını vurmaya insanı götürebilir. Başka bir hadiste ise dindeki aşırılıktan sakın çünkü sizden öncekiler ancak dinde aşırı gitmeleri sebebiyle helak oldular buyuruyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onlar dinde çok aşırıya gittiler aşırıya gittikleri için de helak oldular yine başka bir hadiste diyor ki Resulallah Sefesem, ümmetinden iki sınıfa şefaatim asla olmayacaktır. Birincisi, zalim ve acımasız yöneticidir. Birincisi, zalim ve acımasız yöneticiler. Günümüzdeki yöneticilerin durumunu biliyorsunuz. İkincisi ise, dinde aşırılığa gidip ondan ayrılanlardır. Yani, kendi niyetine göre, kendi düşüncesine göre dini çok daha hakiki, samimi bir şekilde yaşama diye çalıştığını söylüyor ama halbuki dinde aşırı gidiyor. Aşırıya gitmemek için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yoluna orta yola tabi olmak gerekir. Evet. Yine başka bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aşırılığa e, kullanılabilecek bir hadis. Kalb Eyyumâ raculin kâle li ekhihi yâ kâfir Fakat bâ'e bihâ ahaduhumâ Diyor ki, kim Bir kardeşine Ey kâfir deyip Çağırırsa Ona kâfir ismini kullanırsa Yani ey kâfir derse ikisinden birisi kâfir olmuştur Buna demek Kâfir diye seslenen kişi Şayet O seslendiği kişide böyle bir özellik Böyle bir alamet yoksa her ne kadar seslenen kişi Müslüman dahi olsa böyle bir nida ile mümin kardeşinin seslendiği için kendisi kafir olmuştur diyor. Sahi bir hadis. Yani bu hükmü, bu hükmü vermenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bu da nedir? Dindeki aşırılıktan sakınmaktır. Yine başka bir hadiste Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, مَنْ حَلَفَ عَلٰى مِلَّةِ غَيْرِ الْاِسْلَامِ فَهُوَ كَمَا قَالَ Kim İslam milletinin dışında başka bir şey üzerine yemin ederse o yemin ettiği şey üzerinedir. Yani kim mesela işte İncil'in üzerine yemin olsun ki, işte Allah'ın oğlu Üzeyr'in üzerine yemin olsun ki gibi mesela. Yani dilde olmayan bir şey üzerine yemin ederse o yemin ettiği şey üzerinedir. Yani o dinden çıkmıştır çünkü dinde olmayan bir şey üzerine yemin ettiği وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ فِي الدُّنْيَا عُذِّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kim dünyada kendisini, kendi nefsini bir şeyle öldürürse, kıyamet gün onun azap edilir kendisine. Yani kim intihar ederse, intiharın karşılığı nedir? Ateştir, cehennemdir. <gülüyor> وَمَنْ لَعَنَ مُؤْمِنًا فَهُوَ كَا قَتْلِهِ kim bir mümine lanet ederse, o o mümini öldürmüş gibidir. Kim bir mümine lanet ederse, O, o mümini öldürmüş gibidir. وَمَنْ قَدَ فَمُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَهُوَكَ قَدْلِهِ Kim de bir mümine küfür hükmünü verirse, bir mümine küfür iftirasında bulunursa, فَهُوَكَ <gülüyor> قَدْلِهِ O da aynı şekilde mümini öldürmek gibidir. Mümini öldürmenin karşılığı nedir? وَمَنْ قَدَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّنًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيَ Kim bir mümini kast ederek, müteammid olarak öld Onun karşılığı ebedi cehennemdir. Bir mü''mini kast ederek öldürmenin karşılığı nedir? Ebedi cehennemdir. O zaman bir mü''mine küfür hükmünü vermek, bir mü''mine de kafir demek, onu öldürmek gibisi Allah'tan muhafaza. Bunlar hepsi bilgisiz yere, araştırılmadan, şartlarına bakılmadan mümin bir kişiye kafir demek, kafir demenin sakıncasıyla alakalı aşırılıktan sakındırmakla alakalı hadisler. <gülüyor> Yine Ebu'l-Ker radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Leysem min raculin idde'ali gayri ebihi fe huve illa kefar. Kim bildiği halde başka birisinin babası, başka birisinin oğlu olduğunu söylerse yani başka birisinin kendisinin babası olduğunu söylerse ya nesep iddia ederse o kişi kafir olmuş olur. Bildiği halde kim kendisine ne varsa bir nesep iddia ederse, benim babam şu, ben şu yatağa aitim derse o kişi kafir olmuş olur. وَمَنْ اِدْدَعَ مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّ Kim kendisine ait olmayan bir şeyin kendisine ait olduğunu söylerse o bizden değildir diyor Rasulullah s.a.v. Bir mal kendisine ait değil ama iddia ediyor bu mal benim diyorsa o bizden değildir minler o kişi cehennemdeki yini hazırlasın de aracıden bir kuferi ev aallahi aleyse ke İilla aleyhi kim de bir müminin kafir olduğunu bir mümine küfür isna ederse, dere küfürüne iddia ederse veyahuz bir mümine Allah'ın düşmanı derse yadı Vallahi Eey Allah'ın düşmanı derse Allah'ın düşmanı kafirdir Allah'ın düşmanı derse ve söylemiş olduğu kişi de bu şekilde değilse, yani onun üzerinde herhangi bir küfür alayeti yoksa ve Allah'ın düşmanı değilse, Allah'a düşmanlık da yapmıyorsa, o zaman diyor söylemiş olduğu o isim kendisine verir. Yani ya Allah'ın düşmanı kendisi olmuş olur ya da küfür iftirası kendisine verirmiş olur. Allah muhafaza. Yani bu meseleyle alakalı birçok hadis, birçok sahabe sözü tabiinden gelen rivayetler mevcut. Önemli olan aşırılıktan sakınmaktır. Yani dinde her türlü aşırılıktan sakınmaktır. Bidatlardan, hurafelerden uzak durduğumuz gibi dinde aşırıya aşırıya gitmekten de uzak durarak orta yollu bir hayat sergilememiz, sergilememiz gerekir. Evet dedik ki tek bir, in, bir kişiye bir insana kafir hükmü vermektir. Allah katında insanlar kafirler ve müminler olarak ikiye ayrılır. Peki bir insanın mümin olması İslam'ı Müslüman diyebilmemiz ne ile sabit olur? Bu da yine bu meselelere girmeden önce bilmemiz gereken şartlardan birisi. Yani bir Müslümanın İslam'ı ne ile sabit olur? Yani biz buna nasıl Müslüman diyeceğiz? Biz şimdi kafire kafir demek zorundayız. Bu da tekbir hükmü. Şerhan üzerimizde uygulanması gereken bir hüküm. Kafire Müslüman diyemeyiz. Kafire Müslüman dersek bu da sıkıntı. Müslümana kafir dersek bu da sıkıntı. O zaman kendimizi tehlikeden kurtarabilmemiz için kişiye İslam hükmünü hangi hususlarda verebiliriz? Hangi şeyler kişinin Müslüman olduğuna delal eder? Bunun birkaç tane şükrü var. Bu genelde durumu kapalı olan insanlarla alakalıdır. Hani e, durumu açık, zahiren <gülüyor> seninle beraber aynı ortamdadır, seninle beraber ibadet ediyordur, seninle birlikte İslam'ın zahiri amellerini yapıyordur. Bunlar için değildi zaten bu adamın İslam'a apaçık ortadır. Durumu kafalı olanlar için daha fazla bir tutulması gereken bir mesele. Yani bizim kendisini bilmediğimiz insanlar için. Evet, Akidet Tahaviyye'yi şerh eden i̇bn şöyle bir söz söylüyor. İslam'a has olan alametlerden her biri sebebiyle kişi Müslüman olarak kabul edilir. Bu alametlerden de bazıları şunlardır. İslam'a has olan alametlerden her biri, yani İslam'ın şartı olan, İslam'ın şiarı olan alametlerden her biri sebebiyle kişi Müslüman olmuş olur. Birincisi iki şehadeti söylemek. Bir kişi şayet önümüzde şehadet kelimesini söylüyorsa o kişi Müslüman mı? Biz ona daha kafir hükmünü söyleyemeyiz. Ancak dinden apaçık bir şekilde irtidat ettiğini gördüğümüz bir sözü söylemediği müddetçe veya bir fiili yapmadığı müddetçe. Şehadet söylemesi gözümüzün önünde şehadeti telaffuz etmesi nedir? O kişinin Müslüman olduğuna delalet eder. Bununla alakalı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Umirtu en mukatilen nase hatta yeşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Rasulullah Ben insanlarla Şehadet sözünü yani Allah'tan başka ilah olmadığını ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü olduğunu söyleyince, şahit et, şahitlik edinceye kadar savaşmakla emrolundum. Hadisin devamında namaz, zekat ve e, bazı rivayetlerde haccın olduğu söyleniyor. Şimdi burada şehadet kelimesi var. Bu birinci şartımız. Sadece şehadet kelimesi geçmiyor hadiste. Bu birinci şartımız. Yine şehadet kelimesiyle alakalı başka bir hadiste. Yani bir kişi bu iki şehadeti Allah'tan başka ile olmadığını ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Allah'ın Resulü olduğunu şahitlik ederse o kişi Müslümandır. Bunun diğer bir delili ise Usame bin Zeyd hadisi. Meşhur bir hadis. Hepimizin daha önce duymuş olduğu bir hadis. Usame radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Zeyd bin Harise'nin oğlu Usame bin Zeyd radıyallahu anh. Diyor Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila hurqatim min Cüheyne. Diyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi Cüheyne kabilesinin huraka kolu üzerine gönderdi. Huraka koluna gönderdi. Fasabbahne al-qawme fahezemnâhum. diyor onlara baskın yaptık ve onlara hizmete uğrattık. Velahiktu ene ve racuhum minel ensari raculem minhum. Ben ve yanındaki ensari... Arkadaşım onlardan bir kişiyle karşılaştık. müşriklerden bir kişiyle karşılaştık. Felemma mu onun üzerine diyor kullandığımız zaman kılıçlarımızda kale la ilahe illallah. إِلَّ kılıçlarımızla onun üzerine kullandığımız zaman la ilahe illallah dedi. fekatta anhu el ansari ansar bu sözünden sonra kılıcını o adamın üzerinden çekti. wataantu bi rumhi hatta kateltu. Osman radıyallahu teh ki tak ediyorum ben kılıcımı böğrüne soktum mu onu öldürdüm. Ensarî yani ensar olan sahabe sözü duyunca la ilahe illallah sözünü duyunca kendisi hemen şey yapıyor. Kaldıran adam üzerinden indiriyor ama Usame bin Zeyd radıyallahu korkusundan söylediğini düşünerek kişiyi o adamı öldürüyor. Kâle felemme qadinna balaga dalikan nebi sallallahu aleyhi ve sellem feqale li Bu olay Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aktarılınca Resul-u Sallallah bana dedi ki: "Ya Usame, ektehu ba'dama qala la ilahe illallah." Ey Usame, onu la ilahe illallah dedikten sonra mı öldürdün? Kale, kultu, ya, kultu diyor ki şöyle dedim Allah, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, innemâ kâne muta'avviden. Ey Allah Resulü, o benden korunmak için bunu söyledi. Kılıcımdan korktuğu için bunu söyledi, ölmekten korktuğu için bunu söyledi. Yani kılıcımın <gülüyor> altında tam kellesini uçuracağım haldeyken bunu söyledi. Kale, Fekale ekatelteku yani Be'deme kale la ilahe illallah Be'deme kale la ilahe illallah Resulullah s.a.v. dedi ki Onu la ilahe illallah dedikten sonra mi öldürdün? Onu la ilahe illallah dedikten sonra mi öldürdün? Usama raddallahu diyor ki Resulullah bu kelimeyi o kadar çok tekrar etti ki Ben o ana kadar Yani o anda yeni İslam'a girmeyi Temenni etmişti Ve Resulullah s.a.v. Onun o amelinden dolayı da Diyet ödüyor Onun o amelinden dolayı bir Müslümanın öldürülmesinin diyetini öldürüyor. Yani Müslüman diyeti nedir? O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meytun madden demiş. Düşünün yani. yani. O sözü söyledikten sonra öldürmüş, tevlidi de var korktu, kılıcımdan korktuğu için öldürdüm diyor. Ey Allah'ın Resulü, Resulü ne diyor ama? Ya ilahe Bu kelime çok, yani çok basit bir kelime değil. Bu kelime insanı küfürden ne yapıyor? İslam'a soruyor. Evet. bu iki kelimeyi söylerse, şehadeti telaffuz ederse o kişinin malı, canı, kanı, her şeyi korunma altına almış olur. Müslümanların lehine ne varsa o kişinin lehine o vardır. Müslümanların aleyhine ne varsa o kişinin de o vardır. Bu kelimeyi söylemekle kişi ne yapar? İslam dairesinin içerisine girmiş olur. Ta kendisini İslam dininden çıkartan söz veya fiil işlemediği müddetçe Evet Zira şehadet kelimesi İslam Ale alametlerinden biri olup kul ile Allah arasında olan bir akittir. Allah azze ve celle ile kul arasında olan bir akittir. Bu akit ile kul İslam'ın hükümlerine bağlı kalacağına, İslam'ın getirdiği şeylere razı olduğuna, seslimiyet getirip onlara aykırı şeylere razı olmayacağına dair Rabbine söz vermiştir. Sonuç olarak iki şehadet İslam'ın ifadesi sayılır ve aksi yapmadıkça yahut söylemedikçe, Kisi, kişi Müslüman olarak kabul edilir ve dünya ahkamında ona Müslüman muamelesi yapılır. Onun için birincisi bir kişiye Müslüman diyebilmemiz için ilk şart neymiş? İki şehadeti söylemesi. Şart iki şehadeti söylüyorsa durumu bizlere kapalı olmasına rağmen biz ona Müslümandan başka bir şey diyemeyiz. Çünkü iki şehadeti telaffuz etti. İkincisi bir kişinin ben Müslümanım demesi. Size ben Müslümanım derse bu kişiyi, Açık, apaçık bir şekilde dinden çıkartan bir amel işlemediği müddetçe o adam zahiren, Müslüman olarak sayılır. Bununla alakalı da muttefekun aleyh olan Miktad bin Esved radiyallahu anh'dan gelen bir hadis. O da şöyle hadisi rivayet ediyor. Bu Miktad bin Esved, diğer ismi de Miktad bin Amr el-Kindi. Zuhre oğullarının Dostlarından birisi diye geçmiş hadiste. <gülüyor> Bedir'e peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber şahit olmuş bir sahabe. Bedir ehlinin biliyorsunuz diğer sahabeler arasında daha üstünlüğün söz konusu. Bedir'e şahit olan bir sahabe. O şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki e Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben Kafirlerden, müşriklerden bir adamla karşılatsam ve onunla savaşsam. Mukatele yapsam. Karşılıklı kılıç, birbirimize kılıç çekerek birbirimizle savaşsak, mukatele yapsak. فَدَرَبَ اِحْدَى يَدَيَّ بِسْسَيْهِ فَقَدَعَهَا Kılıcıyla iki elinden birisini vursa da iki elinden birisini koparsa, kesse. Kafir, Müslümanın ne yapıyor? Kolunu kesiyor. ثُمَّ لَا دَمِنِّ بِشَجَرَةٍ Sonra diyor, kaçıp bir ağacın arkasına saklansa, Fekal eslemte ve desek ki ben Müslüman oldum. Ben Müslüman oldum desem, "Öldür onu ya Resulullah." An قالaha. O sözü söyledikten sonra onu öldürebilir miyim ey Allah'ın Resulü? Resulullah selam diyor ki, "La taqtule onu öldürme." La taqtule onu öldürme. Böyle bir şey yapsa ve bu sözü söylediyse eğer onu öldürme. Fakal ya Resulullah sahabe sanki Resulullah selam anlamamış gibi Tekrar tekrar diyor, ibareye dikkat edelim diyor ki ey Allah'ın Rasulü, اِنَّهُ قَطَعَ اِحْتَى يَدَيَّ O benim iki kolumdan birisini kesti. قَالَ دَلِكَ بَعْلَمَا قَطَعَهَ Bu sözü ise diyor kolumu kestikten sonra söyledi. Kolumuz kestikten sonra söyledi. فَقَالَ رَسُولَ الْسَلَّمِ رَا تَقْتُلُهُ Rasulullah Sassan diyor ki, onu öldürme. Onu öldüremezsin. <gülüyor> فَاِنْ قَتَلْتَهُ فَاِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَاَنْ تَقْتُلَهُ وَاِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَاَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ لَّتِي قَالَ O da senin yerine geçmiş olur. Onu öldürmeden önce sen Müslüman dın. Onu öldürürsen sen onun yerine geçersin. Yani sen kafir olursun. O da senin yerine geçer. O da Müslüman olmuş olur. Düşünnün yani. Hem de açık bir şekilde yani diyor ki kollarından birisini kesse ve bunu olumu kestikten sonra söylese diye söylüyor. Evet bu da muftekekun aleyh olan bir hadis. Bunların için söylüyorum. Bunları yani bu naslar bu kelimelerin kişinin İslam'ına delalet ettiğini bize açıklıyor. Kişi bu e, durumu kapalı olan. Kendisini zahiren bilmediğimiz. Kendisinin tamamen işte yaşantısını bilmediğimiz insanlar için e, yeterli olan kelimeler Yani bunu söylerse bizim gözümüzde o kişi Müslüman'dır. yapacak bir şey yok. takip kendisini açık bir şekilde dinlen çıkartan fiiller ve sözler olmadığı müddetçe. Evet üçüncüsü. Tek olarak veya cemaatle namaz kıldığını görmemiz. Bir kişinin Müslüman olduğuna delerde. Tek olsun veya cemaat arasında olsun namaz kılıyorsa o kişi de yine İslam alametlerinden birisinin yaptığı için Müslümandır. Bununla alakalı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Enes İlmalik radiyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu hadise diyor ki men şehide en ilahe illallah ve en Muhammeden Resulullah Kim Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ederse ve stakbele kibletena kiblemize yönelirse ve salla salatena namazımızı kılarsa ve ekele nebihatena kestiğimizi yerse fe huvel muslim O kişi diyor Müslümandır. Lehu ma muslimi ve aleyhi ma muslim Müslümanın lehine ne varsa ona da o vardır Müslümanın lehine ne varsa ona da o vardır. Kim Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyip bizim kıblemize yönelir, bu namazımızı kılar, testimizden de yerse o kişi diyor Müslümandır. Müslümanın lehine olan onun da lehinedir. Müslümanın aleyhine olan onun da aleyhinedir. Evet. Yine başka bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazın İslam'a delalet ettiğini, Müslümanlık için yettiğini söylediği bir hadiste diyor ki el ahdüllezi beynena ve beynehum assalâh femen terakeha fakat kefer. Onlarla bizim aramızdaki ahit namazdır. Yani kafirlerle, müşriklerle, müslümanlar arasındaki ahit nedir? Namazdır. Femen terakihâ fakat kefer. Kim namazı terk ederse kafir olmuş olur. Yine e, aynı şeyde, kelimelerle, aynı cümleyle Enes bin Malik'ten ve İbni Abbas'tan gelen rivayette mevcut. Onları burada zikretmedik. Evet. Yine namazla alakalı Ebu Süfyan'dan gelen bir hadis ki ondan da Cabir radiyallahu anh rivayet ediyor. Diyor ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle derken Allah işittim. Allah Allah. İnne beyner raculi ve beynel şirki vel kufri tevkussalati kişiyle, kişiyle küfür ve şirk arasında namazı terk etmek vardır. Kişinin küfre girmesi, şirke ile kişinin arasında ne vardır? Namazı terk etmek vardır. Yani kim namazı terk ederse küfre girmiştir veya şirke düşmüştür diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim ve Buhari, Tirmizi, İbn Mace'de. Evet, konuyla alakalı İmam Kurtubi şöyle diyor. İman la ilahe illallah ve namaz olmadan olmaz. İman la ilahe illallah ve namaz olmadan olmaz. Namaz konusundaki ittifak edildiği gibi başka hiçbir meselede ittifak edilmemiştir. Namazın üzerindeki bulunan ittifak gibi Başka hiçbir meselede ittifak yoktur. Çünkü kafir olarak bilinen bir kişinin daha sonradan 5 vakit namaz vaktinde kıldığı aktarıldığında, yani kafir olan bir kişi 5 vakit namazda namaz kıldığı görülürse ve bu aktarılırsa diyor, diliyle şehadeti ikrar ettiği bilinmese de mümin olduğuna hükmedilir. Çünkü niye? Namaz kılıyor. Halbuki oruç ve zekat için aynı hüküm verilmemiştir. Oruç ve zekat için aynı hüküm yok ama namazın İslam'da farklı bir yeri var. Evet, diğer bir mesele ise kişinin İslam'ına delalet eden mesele ezan ve gamet meselesi. Yani bir yerde, bir yerde ezanın veya kametin işitilmesi de aynı şekilde o belde ehlinin o ezan ve kamet kametin e, e, işitildiği belde ehlinin Müslüman olduğuna delalet eder. Genel manada, genel manada konuşuyoruz. Yani bir yerde bir minareden Allahu ekber Allahu ekber deyip ezan duyduysak o beldenin hepsinin içindekilerin hepsinin Müslüman olduğu manasından yedir. Evet, genel manada o belde ehlinin Müslüman olduğuna deret eder. Şu hadisten dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adetindendir. Hadisi rivayet eden Enes bin Marik radıyallahu anh. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı şöyle yapardı. Bir kavme baskın yapacağı zaman bir kavme saldıracağı zaman geceleyin baskın yapardı. Geceleyin gelir o kavme sabaha kadar bekler, sabah vakti girdiği zaman ezan ses işitirse saldırmaz, ezan sesini duyar ise, şey ezan sesini işitirse saldırmaz, duymazsa saldırırdı. O zaman ne yapar? Doğu hücum ederdi. Onun için buradaki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ezanı işitmesi, o belde ehli için o beldenin Müslüman olduğuna ne yapıyor? Diyor. Bir gün yine böyle bir mesele de, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem beklerken, Bir ses duyuyor Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Bir kavme evet. maslin yapacak, bir ses duyuyor. Tek bir sesini duyunca Resulullah sallallahu aleyhi diyor ki bu fıtrattandır. Yani kafirler de, müşrikler de Allahu Ekber Birçok harfilade bir şeyle karşılaşmıştır. Yani devamlı menatın adına, latın adına yemin ederken bazen Allah'ın adına da yemin edebiliyorlar değil mi? Onun gibi bu fıtrattandır. Ondan sonra eşedun la ilahe illallah eşedun la ilahe illallah'ı duyunca muhakkak ki bu sözü söyleyen Cehennemden çıkmıştır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Sonra kavmin içine girmeye, ya yani kavme doğru yaklaşmaya başladığı zamanda da o sözü söyleyenin bir keçi çobanın olduğu ortaya çıkıyor. Yani keçi çobanı davarlarını işte keçilerini gülerken o sözü söylemiş. Ondan dolayı yani kavimle alakası olmayan bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Onun için bu genel manada ezan ve gamet de bir E, beldenin, ehlinin Müslüman olduğuna ne yapar? Delalet eder. Ezanların minarelerden yükselmesi, genel manada <gülüyor> o belde ehlinin Müslüman olduğuna ne yapar? Delalet eder. <gülüyor> evet, beşincisi ise yine haç ibadeti de e, bu tip meselelerden birisidir. Yani bu meseleyi kısıtlayanlar olmuş, e, diğer amelleri zikredenler olmuş. Haccı da burada zikredenler var, zikretmeyenler var. Mesela İbn-i Kudame Muhuni kitabında diyor ki, Hac ibadeti bir kişinin Müslüman olması için yeterli değildir. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın adeti olarak, Hanif dininden kalma ibadet olarak müşrikler de hac yapmaktaydı. Müşrik oldukları halde hac yapıyorlardı. Biliyoruz haç mevsiminde, mevsiminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hacc yapmak için gelenlere İslam anlatıyordu. Yani onlar müşrik ama hacca geliyorlar. Veya Mekkevler Hac yapıyorlardı. Kabe'ye tavaf ediyorlardı. İbn-i diyor ki onun için sadece hac ibadeti bir kişinin Müslüman olduğuna delalet etmez. Ama genel mağaradaki görüşçüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tevbe suresinin 28. ayeti indiğinde ayet neydi? Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir. Artık onlar bu seneden sonra mescidi harama yaklaştırma, onlar artık bu seneden sonra mescidi harama yaklaşmasınlar ayeti indikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem artık müşrikleri mescidi harama yaklaştırmadı. Yani <gülüyor> bu ayetin nüzulünden sonra mescidi harama müşrikler gelip hac ibadetini yapamadılar. Onun için diyor ki bu ayetten dolayı hac ibadeti de bir kişinin Müslüman olması için yeterlidir. Çünkü niye o, o ayetin üzülünden sonra daha müşrikler haç filan yapamadı? Çünkü mescid-i e, harama girmeleri artık yasaklandı. Onun için bu ibadette günümüzde bir kişinin Müslüman olması için yeterlidir diye söyleniyor. Hocam günümüzde hani, seyahat amaçlı giden çok oluyor. Yani, namaz kılınıyor. Evet. İşte onun hacca gitmesi zahiren hiçbir halini bilmiyoruz. bildiğimiz Belki küfrü var, şirki var ama hiçbir şey bilmiyoruz. Zahiren sadece hacca gittiğini görüyorsak Müslüman diye hüküm veriyoruz. Ta ki tanımıyorsak, tanımıyorsak işte. Tanımıyorsak bu adam Müslümandır. Niye? Çünkü hacca gitmiştir diyoruz. Onun zahiren kendisini İslam dininden çıkartan amelleri ve sözleri bize ulaşmadığı müddetçe o adam hacca gittiyse hacca gittiğini biliyorsak Müslümandır. takip kendisini İslam'dan çıkartan amellerini bilinceye kadar. Evet <gülüyor> Bu saymış olduğumuz şartlar dediğim gibi yani İslam kişinin Müslüman olduğuna delalet eden, Müslüman olması için yeterli olan şartlardandır. Ta ki kişinin İslam'dan çıkmasına vesile olacak zahiri amelleri işleyinceye kadar. Evet İbn-i Teymiye rahimahullah konuyla alakalı şöyle diyor. Durumu kapalı olan her Müslümanın arkasından namaz kılmak bütün imamların ittifakıyla caizdir. Bir Müslüman durumunu bilmiyoruz ki önümüzde namaz kıldırıyor. Durumunu bilmiyoruz. Onun arkasında namaz kılmak zorundayız. Ta takip durumunu bilinceye kadar, durumunu bilmediğimiz için e, kılmamız gerekir. Kalbindeki itikadını bilmediğim kişinin arkasında ne cemaat ne de cuma namazı kılmam diyenler bidat içinde olup sahabeye tabine ve onların yolundan giden imamlara Hı. muhalefet etmiş olurlar. bugün İbn-i Allah'ın sözü. Yani Bir yerde baktık ki bir kişi namaz kılıyor. Şimdi demin ne söyledik? Müslümanın, kişinin İslam'a girmesi için namaz kılması yeterlidir dedik. Bir kişi namaz kılıyorsa durumunu da bilmiyorsak, durumunu da bilmiyorsak geldi bu esnada o adam öne geçmiş namaz kılıyor. Onun arkasında namaza durmamızda hiçbir şekilde sakınca yok. Çünkü adamın durumunu bilmiyoruz. Durumunu biliyorsak İslam'a dair ters amelleri varsa kendisini İslam'dan çıkartan amelleri varsa, İslam'a ters itikadı varsa, o kişinin arkasında zaten namaz kılmayız. Bu söylemiş olduğumuz mesele, İhni Tehmiye'nin bu sözü kimle alakalı? Durumunu bilmediğiniz insanlarla alakalı. Tanımıyoruz. Sef yolculuk yapıyoruz mesela bir yerde durdum, Bolu'da durdum, girdik mescinde bir kişi namaz kıldırıyor. Cemaat var. O o esnada bir yerde cemaat var, bilmiyorsak duracağız. Bizi Allah Azze ve Celle ne O, o konuda yükel yani eee kılmama hususunda muhayyer bırakmamış. Orada ne yapmamız gerekiyor? Kılmamız gerekti. Bilmiyorsa tamam. Ama imamlar meselesi farklı meseledir. Türkiye'deki konum farklıdır. Niçin farklıdır? Çünkü yani e, topluca bir yere bağlılıkları vardır. E, ve hepsinin yapması gereken bazı ameller vardır. Ee, insanlar bu hususta tekfir etmeselerle dahi bazı e, kendilerini özellikle Allah Azze ve Celle'ye ulaştıracak en büyük amel hususu namaz olduğu için de namaz hususunda arkalarında kılınmıyorsa bu farklı meseledir. Biz şu an hiç halini bilmediğimiz kişilerden bahsediyoruz. İleride bu meseleyi daha iyi açıklayacağız. Yine İbn-i başka bir yerde şöyle söylüyor fasıklık veya bidatının görülmediği kişinin arkasında her türlü namazın kılınması bütün imamların ittifakıyla caizdir. Kişinin imam olabilmesi için cemaatin onun itikadını bilmesi veya itikadı konusunda onu imtihana tabi tutması gerekli değildir. Ya şu adamı bir imtihana tabi tutalım, bu adamın inancı nasıl, itikadı nasıl, ondan sonra arkasında namaza duralım böyle bir araştırmaya girmek gerekli değildir. Durumu kapalı olan Müslümanın arkasında namaz kılınır. Yani meselemiz bu arkadaşlar. Durumun kafa olan kişinin arkasına namaz kılınır. İlla açık bir şekilde itikadını bilmemize gerek yok. Bu hususta muaf tutulmuş. Ama dediğim gibi, yani e, imamlar konusu farklı bir meseledir. Onu inşallah daha detaylı bir şekilde işlemeye çalışacağız. Evet, şimdi burada kalalım inşallah. Daha asıl meseleye girmiş değiliz. Sadece biz tekfir meselesinden önce bilmesi gereken bazı başlıkları işlemeye çalıştık. Allah azıcık da inana bakıp